Kalâ duası hizbi azam. Burada okunacak istiaze, yani Eûzû'nun ve her besmelenin okunmasından önce okuyucu, iç içe girip, zihnini her türlü hayali konuşma ve vesveselerden boşalttıktan sonra, kendisinin okuduğu istiaze, eşit Eûzû ve besmeleyi şerifin manevi beyaz çadırı altında olduğunu zihninde hazır bulundurmalı ve o haldeyken Eûzû, ve Bismillahirrahmanirrahim demelidir. Okuyucu eğer, E'udu ve Besmele'den sonraki ayetler bitinceye kadar gaflete girmezse, zihnini dağıtmazsa, yüzde yüz amacına ulaşır. Böylece hizbi azam, günde bir yahut iki kere okunmalıdır. Hayrı celbetmek etmek amacıyla okunsa dörder, şerri def etmek amacıyla okunsa üçer kere. Üç yahut dört kere okunur. Eûzu bi kelimâtillâhi tammâ min gazabihî ve ikâbihî ve şerr ibâdihî ve min hemzâtish ve Allah'ın gazabından, azabından, kullarının şerrinden ve şeytanların dürtüşlerinden ve onların huzurumda, eşit yanımda bulunmalarından Allah'ın tam kelimelerine, eşit esmaül husnasına sığınırım üç yahut dört kere okunur. Ağzı bıklamatı Allah'ı tamat, min şer ma,خلق ve zra ve bıra. Allah'ın yarattığı şeylerin şerinden, yaydığı şeylerin şerinden, temizleyip beri ettiği şeylerin şerinden, Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Üç yahut dört kere okunur. Euzü billahi's-semii'il-'aliim mineş-şeytaani'r-racim ve nefhihi ve ve Kovulmuş ve taşlanmış olan şeytandan şişirmesinden üfürmesinden dürtüşünden Rabbimin Allah es el Al aliim ismi şeriflerine sığınırım. Üç kere okunur. Bismillahill la dur asmihi şey un filfi Ali Allah Teala'nın adıyla yaşarım başlarım Çünkü onun isminin anılması anında yerde ve gökte bulunan hiçbir şey zarar vermez Allah her avazı işitmekte ve her şeyi bilmektedir bir kere okunur Bismillahirrahmanirrahim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 dünyada her canlının rızkını veren, ahirette sadece mümin ve Müslümanı esirgeyen Rabbimin, Allah, Er-Rahman, Er-Rahim ismi şeriflerini kendime zırh edinip ona sığınırım, okumaya başlarım. Ezelden ebede kadar bütün güzel övgüler, ilim ve iradesiyle sıfır yokluktan alemi var eden, kudretiyle yaşartan, yaşatan, hükmüyle belli bir nizama tabi tutan, alemlerin Rabbi diye kemal sıfatlarıyla vasıflanan Allah'a mahsustur. Er-Rahman ismiyle canlıları rızıklarına, rızıklarını kendilerine iletmekte, ahirette Er-Rahim ismiyle lütuf ve esirgemesini müminlere tahsis etmektedir. Şüphesiz mükafat ve mücazat gününün hükümdarı ve sahibidir. Hakiki ma'bud ve mahbubumuz ibadetlerimizi başkasına değil, sadece sana tahsis etmekle sana ibadet ederiz ve başkasından değil, sadece senden yardım dileriz. Rabbimiz, bize gösterdiğin dosdoğru yola bizi ilet, onda yürüt. Sırat-ı mustakim, eşit, dosdoğru yol, kendilerine nimet verdiğin enbiya ve tabiilerinin yoludur. Gazabına uğrayanların, İlmiyle amel etmeyenlerin yoluna ve doğru yoldan sapanların, bilgisiz amel edenlerin yoluna değil. Ya Rabbi hayrı kastettik, duamıza icabet et. Bir kere okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fihi mudellil muttakin.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 Bismillahirrahmanirrahim Yani dünyada her canlının rızkını veren, ahirette sadece mümin ve Müslümanı esirgeyen Rabbimin Allah, Er rahim ismi şeriflerini kendime zırh edinip ona sığınırım. Okumaya başlarım. Eliflemmim Harfleriyle ne murat ettiğini Allah bilir bu harfler kendisi ile Resulü arasında bir sırdır, şifredir. Cibril vasıtasıyla Allah canibinden Muhammed'e gelen bu kitap, hak ve gerçek bir kitaptır. Onda asla şüphe yoktur. Özellikle takva sahiplerine doğru yolu göstermektedir. Takva sahipleri de görürcesine gayba iman eden, ihlas üzere tadili erkanla namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden bir cüz'ünü Allah yolunda harcayan olgun zevatlardır. O takva sahipleri, sana indirilen Kur'an'ın hükümlerine de, senden önce indirilen kitapların hükümlerine de inanan, eşit içtenlikle hak ve gerçektir diye kesin kararla hükmeden zevatlardır. Ve hiçbir şüpheye sapmaksızın bir bilgi üzerinde Ahirete de gerçek iman beslerler. Onlar Rablerinden gelen tam bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar, umduklarına ulaşmış, korktuklarından kurtuluş güveni alanların ta kendileridir. Bir kere okunur. Ve ilahukum ilahum vahidullâ ilahe illâhu Sizin mabudunuz sayıya girmeyen, ve ikincisi olmayan, zatında sıfatında bir tek mabuttur Ondan başka nimetiyle sevilen, azabından korkulan ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut yoktur. Dünyada Er-Rahman ismiyle rızkı canlıya, canlıyı rızkına iletmekte, ahirette Er-Rahim ismiyle lütuf ve merhametini müminlere tahsis etmektedir. Bir kere okunur. Allahu la ilahe illallahul hayyul kayyum la ta'khudhuhu sinetun ve la nevm lehu ma fis semawati ve ma fil ard. Men izellezi yeshfa'u 'indehu illa bi iznih. Ya'lemu ma bayne edihim ve ma halfihim. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعربة الوسقى La fi samalaha, Vallahu samiyyun alim. Allahu waliyul-ladin amanu yuxridhum min al-ẓulmati ila nur. Ve ladin kafaru auliyahum al-ta'wut yuxridunhum min al-nur ila al-ẓulmat. Kendisinden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut olmayandır. Sermedi hayat sahibidir. Varlığı bizzat kendisi Onu bir uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun mülküdür. Onun izni olmaksızın nezdinde şefaat edecek kimmiş? O, mahlukunun önlerindekini ve arkalarındakini, aşikare ve gizledikleri her şeyi bilir. Kendisinin dilediğinden başka, mahluku ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü yer ve gökleri kuşatmıştır. Yer ve göğün koruması ona ağır gelmez. O çok âli ve çok büyüktür. Dinde ille de inan diye zorlama yoktur. Gerçekte imanla küfür apaçık meydana çıkarılmıştır. Artık kim tağutu inkar ederek bıraktığı halde Allah'a iman ederse, şüphesiz o, kopmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitici, kemaliyle bilicidir. Allah iman edenlerin yardımcısı ve dostudur. Onları küfür, nifak, isyan ve fıskın karanlıklarından, İman nuruna çıkarır. Küfür edenlerin yardımcısı ise tağuttur. Eşit, şeytan, zalim hükümdar ve sihirbazlardır. O tağutlar da müminleri nurun aydınlığından karanlıklara çıkarırlar. O tağutlar cehennemin yaranlarıdırlar. Ve onlar orada bir daha çıkmamak üzere daimi kalıcıdırlar. Bir kere okunur.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 وَعَفُوا عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ın mülküdür. Eşit, hüküm ve tasarrufu altındadır. Eğer siz içinizdekini açıklar yahut gizlerseniz Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra kimi dilerse onu yarlıgar. Kimi dilerse onu da azaplandırır. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. O peygamber kendisine inen hükümlere iman etti. Müminler de. Hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, rasullerine, eşit peygamberlerine inanırlar. Onun rasullerinin hiçbirini diğerlerinden ayırmayız derler. Ve dinledik ve işittiğimiz hükümlere gönül bağlayarak emrine içtenlikle boyun eğdik. Mağfiretini dileriz ey Rabbimiz. Son dönüş sadece sanadır dediler. Hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını Allah yüklemez. Herkesin kazandığı her türlü hayırlı işler lehine, yaptığı şer kendi zararına aleyhinedir. Ey Rabbimiz! Unuttuk veya yanıldıysak, Bizi yakalayıp sorguya çekme. Ey Rabbimiz! Bizden evvelkilere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz şeyleri bize yükleme. Bizi bağışlayarak serbest bırak. Bizi yarlıga, bizi esirge. Sen dost ve yardımcımızsın. Artık kafirler aleyhine bize yardım et. Bir kere okunur. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وولوا قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وانا اشهد بما الله به واستودع الله هذه الشهاده وهي لي عند الله وديعه ان عند الله الاسلام الله Diktiği delilleri ayetleriyle açıklayarak kendisinden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut olmadığına şehadet etti. Eşit ilan etti. Bil ikrarla melekler de, adaleti dimdik ayakta tutan ilim sahipleri de, o mukaddes zatdan başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen, ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut olmadığına ve hakikaten o zatı akdesin mülkünde galip, hüküm ve hikmet sahibi olduğuna şehadet ettiler. Allah'ın kendisinden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut yoktur diye şehadet ve ilan ettiği tevhidle ben de şehadet ederim. Kalbimle tasdik, eşit, içtenlikle kesin kararlı hak ve gerçektir diye hükmederim ve hükmettiğimi dilimle ikrar ederim. Bu şehadetimi Allah'a eğirti olarak bırakıyorum. Benim bu şehadetim Allah nezdinde benim için emanettir. Gerçekten hak din, Allah nezdinde İslam'dır. Şer. Yüce bi sahibiha yevmel qiyameti fe yekulullahu abdi ahide ileyye. ve ana ahqu ahdi udkhulu abdil cennete kıyamet gününde şefaat etmek üzere şehide kelimesinden itibaren el i̇slama kadar ayeti kerime okuyanıyla birlikte gelir Allah kulum benimle antlaştı sözleşti ben sözümü yerine getirmeye daha müstahakım ali İmran suresinin 18. ayetinin tamamını 19uncu ayetinden "İn Neddi'ne İndallallah il İslam" cümlesini okumayı adet eden kulumu cennete sokunuz" diye buyurur. Bir kere okunur. "Qulillāhumma mālik al-mulkī tū'ati al-mulk man tashā' wa tazī al ve mimman men wa tū'izu man tashā' wa biyedik al-akhir innaka ala kulli şeyin kadir tuldul-leyl fi al-nahar ve tuldul-nahar fi al-leyl ve tuxridul-hayi min al-miit ve tuxridul-miit min al-hayi ve man bi hisab habibimdeki mülkün sahibi Allahunma sen mülkü kime dilersen ona verirsin. Mülkü kimden dilersen ondan alırsın. Kimi dilersen onun kadrini yüceltirsin. Kimi dilersen onu alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla kadirsin, eşit gücü yetensin. Geceyi gündüzün içine koyarsın. Gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın. Diriden ölüyü çıkarırsın. Kimi dilersen ona sayısız rızık verirsin. Bir kere okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanziil al-kitab min aziz alim Qaflir ve qabil tevbi shadiil al-igabiz La ilahe illallah ve ileyhil mesir Bismillahirrahmanirrahim Yani, dünyada her canlının rızkını veren, ahirette sadece mümin ve Müslümanı esirgeyen Rabbimin Allah, Errahman, rahim ismi şeriflerini kendime zırh edinip ona sığınırım. Okumaya başlarım. Hamim Harfleriyle ne murat ettiğini Allah bilir. Bu harfler kendisi ile Resulü arasında bir sırdır, şifredir. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi olan Allah tarafındandır. Ondan başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut yoktur. Son son dönüş ancak onadır. Bir kere okunur. لو enzelna haza'l kur'ana ala cebelillere <Sessizlik> eytehu khâşi'an mutesaddi'an min khâşyetillâh ve tilkel emthâlu nadribu hâlin nâsil allahum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 Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-Khaliqul Bari'ul Musawwir lehu'l esma'ul husna. Yusabbihu lehu ma fis semawati vel ard, ve huvel azizul biz bu Kur'an'ı bir dağ başına indirseydik şüphesiz onu Allah'ın korkusundan kuşu içerisinde paramparça olmuş görürdün. İşte bu misaller, biz onları insanlar düşünsünler diye irad ediyoruz. O ulu zat öyle Allah'tır ki, kendisinden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut yoktur. O aşikarı da gizliyi de bilmektedir. O ulu zat, Errahman rahman ismiyle,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 Mana aleminin yegane hükmü geçerli sahibidir. Noksanı mucib her şeyden pak ve münezzehtir. Selamdır. Selamet verendir. Eşit kuluna güven verendir. Yarattığı alemi kontrolü altına almaktadır. Mülkünde hükmü geçerli galiptir. Her kırıkları çokça kaynaştırmaktadır. Benzeri olmaksızın ululuğunu göstermektedir. Allah, müşriklerin kendisine isnat ettikleri her noksanlıktan münezzehtir. O ulu zatın yüce ismi Allah'tır. Sıfır yoktan var etmektedir. Var ettiği mahlukunu her türlü noksanlıktan temizleyendir. Her cinsin, nev'in, ferdin birbirinden ayırt edilmesi için suret, eşit, sima ve belirti vermektedir. En güzel isimler kendisinindir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onu tesbih ve tenzih eder. O, mülkünde hükmü geçerli galiptir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bir kere okunur. Gerçek şu ki, Rabbimizin şan, şeref ve makamı çok yücedir. O ne eş, ne de çocuk edinmiştir. Bir kere okunur. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu athqalaha ve qalat inna sanuma laha yawma idhin tuhaddisu ahbaraha bi enne rabbaka awhalaha. Yoma ezi yazardırın nass aştatal yıroa amal hım fma yamal mithqal zırte nixirira fma yamal mithqal zırte nşirira. Bismillahi Yani dünyada her canlının rızkını veren, ahirette sadece mümin ve Müslümanı esirgeyen Rabbimin, Allah. Er-Rahman, Er-Rahim ismi şeriflerini kendime zırh edinip ona sığınırım. Okumaya başlarım. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insanlar bugün ne oluyor ona dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatacaktır. Bu ise Rabbinin ona vahyetmesi sebebiyledir. O gün insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığında bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir. Bir kere okunur. Bismillahirrahmanirrahim.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 Ben sizin kulluk edeceğiniz şeylere kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğim şeye kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Bir kere okunur. Bismillahirrahmanirrahim. İza caa nasrullahi vel feth. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توابا. Bismillahirrahmanirrahim Yani, dünyada her canlının rızkını veren, ahirette sadece mü'min ve Müslümanı esirgeyen Rabbimin, Allah, Errahman, Er Rahim ismi şeriflerini kendime zırh edinip ona sığınırım. Okumaya başlarım. Allah'ın yardımı ve fetih eşit Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman Rabbine hamdettiğin halde tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Hiç şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir. Üç kere okunur. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Kullu ve Allahu ahd. Allahu al-Samad. Lamiyelid ve lamiyulad. Volem yekul lhu kufuan ahd. Yani dünyada her canlı'nın rızkını veren, ahirette sadece mümin ve Müslümanı esirgeyen Rabbimin, Allah al Er Rahim ismi şeriflerini kendime zırh edinip ona sığınırım. Okumaya başlarım. De ki, o ulu zat Allah'tır, bir tek'tir. Allah samed, eşit, gayrine ihtiyacı olmayandır. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona eş ya da denk değildir. Üç kere okunur. Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udu bi rabbil feleqa Min şerri ma khalaqa Ve min şerri gâsikin iza veqab Ve min şerri nefâsâti fil uqad Ve min şerri hâsidin iza hasad Bismillahirrahmanirrahim Yani dünyada her canlının rızkını veren ahirette sadece mümin ve Müslümanı esirgeyen Rabbimin, Allah, Errahman rahman Er-Rahim ismi şeriflerini kendime zırh edinip ona sığınırım, okumaya başlarım. De ki, insan cin ve hayvandan şerli yarattığı her şerlinin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman harekete geçen her şerlinin şerrinden, düğümlere üfüren her sihirbazın sihrinden, ve kıskançlığını açığa çıkaran her hasetçinin şerrinden, yardığı geceden çıkardığı sabahın, yardığı tohumlardan çıkardığı özün Rabbine, eşit ilim ve iradesiyle sıfır yokluktan alemi var eden, kudretiyle yaşartan, yaşatan, hükmüyle belli bir nizama tabi tutan zata sığınırım. Üç kere okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Kul <Gül> Ağozu bı Rabbı Nās, Malik Nās, İlahı Nās, Min Şerri lıwsıas lıxan Nās, Alıdı yıwsıs fıı cıdorı Nās, Min lıjıntı Yani dünyada her canlının rızkını veren.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 Sıfır yokluktan alemi var eden, kudretiyle yeşerten yaşatan, hükmüyle belli bir nizama tabi tutan ulu zata, ma'abuduna, eşit tapınılana, mülkünde hakim ulu melikine sığınırım. Bir kere okunur. Allahümme lekel hamdu ente qayyimus semâvâti vel erdi ve men fîhinnâ. Ve lekel hamdu leke mulkus semâvâti vel erdi ve men fîhinnâ. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن الحق ووعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت Vbke xasamtu, ve elikeye hakamtu. Fafirli <gülüyor> ma qaddamtu ve ma axhrtu, ve ma asrartu ve ma aqlantu, ve ma anta aqlamuh bhi minni. Anta al-muddem anta al La ilahe illa anta. Ve la la illa billah. ezelden ebede kadar tüm güzel övgüler hepsi sana mahsustur. Sen yerin ve göklerin ve içindekilerin tedbirindesin. Nizamını koruyan ve ayakta tutansın. Sana hamdolsun. Şüphesiz inanırım ki yer, gök ve içindekilerin mülkü senindir. Sana hamdolsun. Sen göklerin, yerin ve içinde olanların benzersiz nurusun. Hamdolsun sana. Sen haksın ve vaadin doğru ve gerçektir. Seninle karşılaşmamız doğru ve gerçektir. Hüküm ve sözlerin doğru ve gerçektir. Cennetin varlığı gerçektir. Cehennem ve ateşin varlığı gerçektir. Gelip geçen nebilerin varlığı hak ve gerçektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet ve risaleti doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allahümme sana eşit hüküm ve takdirine teslim oldum. Sana iman ettim. Her hususta zatına güvenerek sana dayandım. Yaptığım her günahımdan tövbe istiğfarla sana döndüm. Senin davanı yüklenerek izninle, emrinle cihat ettim, çalıştım. Seni hakem tayin ederek bütün davalarımı sana havale ettim. Öyle ise önüme gönderdiğim günahlarımı, geride bıraktığım günahlarımı, gizlide işlediğim günahlarımı, Aşikarede işlediğim günahlarımı, benden daha iyi bildiğin günahlarımı mağfiret et. Sen dilediğini öne geçirir, dilediğini geriye bırakırsın. Senden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir ilah, mabut, mahbub ve hakim yoktur. Günahları terk etmekte ve ibadetleri yapmakta gücümüz ancak Allah Teala iledir. Şer, hamd ve sena ile başlayan ve Allahümme lekel hamdudan illa billahi ye kadar olan bu dua, teheccüd namazına kalkmak, gece uykusuzluğunun giderilmesi, sihrin çözülmesi, ibadetlerin kolaylaşması, vesvesenin giderilmesi için ve habis ruhların tasallutuna karşı okunur. Bu dua kitabımızın sonrasında tekrar geliyordu, kaldırdık. Üç kere okunur. Radıytu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin nebiyen ve rasulen. Allah'a Rab olarak, İslam'a din olarak, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nebi ve rasul olarak razı oldum, kabul ettim. Bir kere okunur. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأسم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وأعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والقلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت ve a'udhu bika min an amut fi sabilike mudbiran <gülüyor> ve a'udhu bika an amuta ladiran. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ehwa'i wal adwa'i. Allahumma gevşeklikten, aşırı ihtiyarlıktan, ağır borç altına girmekten ve her türlü günah ve yerlerinden sana sığınırım. Allahumma ateşin azabından, ateşin fitnesinden Kabirin fitnesinden, kabirin azabından, ihtiyaçsızlığın fitnesinin şerrinden, fakirliğin fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Sert kalpten, Rab-u Teala'yı unutup zikrini terk etmekle gafletten, iyal masrafından dolayı halka muhtaç olmaktan ve kadrimi düşüren bu yüzden zelil olmaktan, hakarete uğramaktan, çok çalışıp az kazanmaktan sana sığınırım fakirlikten, küfürden, fasıklıktan, şekavetten, nifaktan, şöhretten, riya, eşit gösterişten sana sığınırım. Sağır olmaktan, dilsiz olmaktan, baras hastalığından, cinnet geçirmekten, cüzzam hastalığından ve bütün kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allahumme, ağır şeylerin üzerime yığılmasından, yüksek bir yerden düşmemden Suda boğulmamdan, ateşle yanmamdan, ihtiyarlıktan dolayı aklın gitmesinden, ölüm zamanında şeytanın beni aldatmasından sana sığınırım. Yolunda cihat etmekten kaçtığım halde ölmemden, muzır bir hayvan beni zehirlediği halde ölmemden sana sığınırım. Allahümme, çirkin ahlaktan, çirkin amelden, çirkin nefsin heva hevesine uymaktan ve fena hastalıklardan sana sığınırım. Şer. Allahümme inni a'udu bike minel keseli den el edvaiye kadar bu duayı okuyan felç, cüz'am ve kötü hastalıklara yakalanmaz. Üç kere okunur. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente khalaqteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve wa va'dike mestata'atu. A'udu bike min şerri ma sanatuh. Ebu ule kebini ameti ve ebu u bizembi faghfirli fe innehu la yaghfiru dunube illa sen benim rabbim eşit ilim ve iradenle beni sıfır yokluktan var eden kudretinle yeşerten yaşatan hükmünle belli bir nizama tabi tutan ulu zat'sın senden başka azabından korkulan Saatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut yoktur. Sen beni yoktan var ettin. Ben de senin kulunum. Ve gücüm yettiği kadar ben senin ahdin, eşit, antlaşmanın ve gerçek vaadinin üzerinde sebat etmekteyim. İşlediğim şeylerin şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf ederim. Azametine karşı işlediğim günahlarımı da itiraf ederim. Binaan aleyh, benim et. Gerçek şu ki senden başka günahları mağfiret eden bağışlayan yoktur. Üç kere okunur. Astaghfirullah aladhi la ilaha illa la yemluk lenefsihi mo'ta, Allah Teala'dan, günahlarımı bağışlayıp örtbas etmesini dilerim. O ulu zat öyle Allah'tır ki, kendisinden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mağbud yoktur. O gerçek hayat sahibidir. Her şeye hayat verendir ve mahlukunun işini tedbir edendir. Pişman olduğum günahlarımdan ciddi bir dönüşle kendisine dönüyorum. Ölüm halinde, Hayatta, dağılmakta, kendine malik olmayan, nefsine zulmeden kulun dönüşüyle dönüyorum. Üç kere okunur. Esbahna ala fitratil islami ve kelimetil ihlasi ve ala dini nebiyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme ve ala milleti ebiyina İbrahim hanife ve ma kâne minel muşrikin. İslam fıtratı üzerine... İhlas kelimesi üzerine, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini ve İbrahim aleyhisselamın sağlam ve tertemiz milleti üzerine sabahladık. Asla o müşriklerden değildi. Şerh Hizbi azamı gece okuyan, Esbahna yerine emseyna der. Üç kere okunur. Esbahna ve esbahal mulku lillahi وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا شَرِيْكَ له لا إله إلا هو إليه Biz ve bütün mülk Allah'ın tahta tasarrufunda olduğumuz halde sabahladık. Ezelden ebede kadar güzel övgüler, hamd senalar Allah'a mahsustur. Ortağı yoktur. Kendisinden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut yoktur. Elbette son dönüş Allah'adır. Üç kere okunur. Allahumme inni amantu bi kitabike allazi anzalta ve bi nabiyyike allazi ersalte feleke'l hamdu kama yanbaghi li celali vechike ve azimi sultanik. gerçekten ben indirmiş olduğun kitabın hükümlerine inandım. Göndermiş olduğun Rasul ve nebine iman ettim. Celaline, o yüce zatına, kudretine ve büyük hükmüne yakışan hamdü senalar sana mahsustur. Bir kere okunur. La ilahe illallahul kerimul azim, subhanehu tebarekallahu rabbul arşil azim, velhamdülillahi rabbil alemin, tevekkeltu alel hayyillezi la yemut. Alhamdulillah, İddi, kim yetti hiç voldan, ve fil mülk, ve kim yekullu viliyum fil zulli ve Allah'tan başka azabından korkulan, zatıyla Yahut nimetiyle sevilen, ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mahbût yoktur. O kirimdir, büyüktür, yücedir. Zatını tenzih ederim.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 Ezelden ebede kadar bütün güzel övgüler Allah'a mahsustur. O hiçbir çocuk edinmedi. Mülkünde ortağı yoktur. Zillet ve acizlik sebebiyle yardımcıya da ihtiyacı yoktur. Büyütmekle onu çok büyüt. Üç kere okunur. Allahümme rahmetke ercü felâ tekilni ila nefsî tarfete aynin, وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِ كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اَنْتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّمُهُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ يَا مُغِيْثُ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِينَ Allahümme, rahmetini umarım. Bir göz kırpmak zamanı kadar beni bana bırakma. Benim her işimi yararlı hale getir. Senden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen, ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut yoktur. Ya hayyu. Ey gerçek hayat sahibi Uluzat! Ya Kayyum! Ey yarattığı mahlukunu dimdik ayakta tutan tedbirci Uluzat! Rahmetin vesilesiyle imdadıma yardımlarını göndermeni dilerim. Ya Muğizu! Ey yardımlarını gönderen Uluzat! İmdadına çağıranların kurtuluşuna, Yardımlarını Gönderip Yetiştiren Ey uluzat. 19 Kere Okunur La ilahe illa Ente Sübhaneke Inni Kuntu Minevvalimin Senden Başka Azabından Korkulan, Zatıyla Yahut Nimetiyle Sevilen Ve Rab Olması Sebebiyle Tapınılan Hiçbir Mabud Yoktur. Seni Uluhiyet Ve Rububiyetine Yakışmayan her türlü noksanlıktan tenzih ederim Gerçekte ben zalimlerden oluverdim. bir kere okunur Allahümme inni abuduke bnu abidike bnu emetike nasiyati biyedike, yedike madin fiy hukmuke adlun fiy qada'uke es'aluke bi kull ismin huve leke samayte bihi nefsuke au anzaltehu fi kitabike au allamtehu ahadan min halqike ewist fi ilmi l-gaybi indaka an l qalbi wa nura <gülüyor> basari wa huzni wa la hawla wa Allahumma ben bir erkek ve bir cariye kölelerin oğlu köleyim dizginim ve kakülüm kudretinin tasarrufundadır bende hükmün geçerli olmaktadır senin Mülkünde tasarruf etmen sebebiyle hakkımda yazdığın hükmün adalettir. Kendini onunla isimlendirdiğin sana mahsus, yahut bir kitabında indirdiğin, yahut mahlukundan bir kimseye öğrettiğin, yahut da nezdindeki gayb ilminde onu gizlediğin her isminle senden Kur'an-ı Azim'i kalbime bahar, gözüme nur, üzüntümü aydınlatıcı, kederlerimi giderici kılmanı dilerim. Günahları terk etmekte ve ibadetleri yapmakta gücümüz ancak Allah Teala iledir. Üç kere okunur. Allahum mekfini bi halalike an haramike ve eğlini bi fadlike ammen sivake min halqike ya muqytu ya mughis. Allahum beni haramdan uzaklaştırarak helal rızkınla yetindir. Fazlu kereminle Kendinden başka mahlukundan beni ihtiyaçsız kıl. Ya Muqitu, ey azıklandıran uluzat. Ya Muqitu, ey yardımları imdada yetiştiren uluzat. Bir kere okunur. Allahümme inni a'udu bike minel aczi vel keseli vel jubni vel buhli vel herami ve azabil kabri. Allahümme a'ti nefsi teqvaha ve zekkiha. Ante khayru men zekkâhâ, ente veliyyuhâ ve mevlâhâ. Allahümme, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, aşırı ihtiyarlıktan, kabrin azabından sana sığınırım. Allahümme, nefsime takvasını ver ve onu temizle. Gerçekte sen, onu temizleyenlerin, dost, yardımcı ve sevgilinin en hayırlısısın. Omker oku nur. Allahumma ve ala rahmet ve Kerem ve şefkatleri, üstün övgü ve makamları Efendimiz Muhammed'e ve âline tahsis et. Efendimiz İbrahim ve âline tahsis ettiğin gibi. Ve Efendimiz Muhammed ve âline tahsis ettiğin nimetlere bereketler ihsan et. Alemin bütün hallerinde Efendimiz İbrahim ve âline bereketleri tahsis ettiğin gibi. Gerçekte sen zatını öven, mecdu keremle zatını tenzih edensin.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 ve anni sahabati ve'l tabi'in ve tabiihim bi ihsanin ila yomiddin ecmain amin efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine rahmetleri yağdır ki o senin kulun nebin rasulun ve ümmi nebidir aline de ashabına da ayrıca ilminin kuşattığı kaleminin yazdığı Kitabının saydığı şeylerin adedince ona ve aline, eşit ashabına selam ve selametleri bolca ver. Ayrıca Efendilerimiz Ebubekirden, Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, Ali'den, ashabdan ve ashaba tabi olanlardan razı ol. Bir de hayatlarına çeki düzen verip her türlü hayırları yapmayı adet edinmekte, ashab ve tabiine kıyamete kadar uyanlardan da razı ol. Ya Rabbi, Hayrı kast ettik, duamıza icabet et. Bir kere okunur. Sumekhaneke Allahumma ve bıhamdik, Aşhedu Allah, İlah illa Anta astağfiruk ve atobu ileik. Allahumma, seni hamdüsena ettiğim halde bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Senden başka azabından korkulan, zatıyla Yahut nimetiyle sevilen. Ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mağbud, müessir, maksut ve mahbub olmadığına şehadet ederim. Senden günahlarımın mağfiretini dilerim. Günahlardan pişman olarak sana dönüyorum. Bir kere okunur. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alamin Müşriklerin isnat etmekte oldukları vasıflardan, izzet sahibi Rabbimi tenzih ederim. Rabbim yücedir. Gönderdiği bütün peygamberlere selam olsun. Ezelden ebede kadar, övücülerden meydana gelen en güzel ve üstün övgüler, tesbih ve tenzihler, ibadet ve itaatler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.